Popüler Kültür Envanteri Hazırlayan Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner Herkese merhabalar popüler kültür envanteri programına başlamış bulunmaktayız açık dergi içerisinde açık radyoda 95.0 ve acikradyo.com.tr'den an itibariyle bizi dinliyorsunuz ben Kerem Yalçınlar, yine Nilgün Tutal'la birlikte yayındayız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki hafta önce biraz yarım kalmıştı programımız evet. ve ondan önceki hafta da aslında birazcık yarı yarı takip ederek gidiyoruz. Ee, geçen hafta Joker'dan bahsedelim birazcık diyorduk çünkü bu hafta karşıt kültür konuşacağız. Karşıt kültüre ne oluyor sorusundan devam edecekken hani Joker'dan bağlayabiliriz diye düşünmüştük. Evet, Joker konusunda belki de geçen hafta söylemediğimiz şey filmin sonuydu. Sonunda karakter olarak Joker karakteri içinde yaşadığı sisteme karşı çıkıyor, isyan ediyor ve kendisi için bulabildiği araçlarla da bir mücadeleye girişiyor. Filmin sonunda yönetmen anlatıyı tamamen karakterin zihinsel bir kurgusuna hayali bir şeye indirgeyen ve İndirge. son son kararı öyle bitirme kararı almış. Dolayısıyla aslında alternatif bir dünyanın sağlıklı hani genel anlamda herkesin sağlıklı olduğu anlamda bir yapılamayacağını alternatifin olsa olsa. O bütün akılların içindeki o akla sahip olmayan dolayısıyla hani akli yetisi normal olmayan bir insanın zihninde şekillenebileceğini söylemiş olabileceği gibi. Aynı zamanda hani bu tür bir isyan ancak akli dengesini yitirmiş bir insanın kurgusu olabilir diyerek filmi bitiriyor. İstersen Kerem bir de diğer hani <gülüyor> benzer dönemlerde parazitten, parazitten belki bahsedebiliriz. Orada da tabii ki yönetmen bir şekilde tabii izlemeyenler için çok da öyküyü anlatmakdan sakınarak şöyle diyebiliriz: İşçi sınıfı ya da alt sınıfın aslında işçi sınıfı ya da alt sınıf da değil yani yoksul bir kes yoksul bir aile söz konusu ve burcuva bir aile ile. E, ...hikayenin içinde karşılaştıklarında... ...bayağı bir burjuva aslında, üst burjuva. <gülüyor> evet, yani evet, üst sınıf e, diyebiliriz. Hı hı. İkisinin de yönetmenin bakış açısından bu dünyaya değer bir yaşam biçimi yok. Hatta karakter olarak bayağı iki tarafında ne kadar pragmatist... ...ne kadar da gayri ahlaki olduğunu söylüyor. Hı hı. Evet, şimdi karşı kültürden e, söz edeceksek... Benim sorum Kerem'e şöyle olacak. Yani sinemada ya da anlatılarda kahraman olmasını beklediğimiz kişiler bu bir sınıf olabilir. <gülüyor> Sınıfın olup olmadığı da tartışılıyor. Ama biz hani yine de dilimizin alıştığı şekilde hani bir sosyal sınıf olabilir. Bir kişi olabilir ki Amerika filmleri özellikle popüler filmlerde sistem ne kadar kötüye gidiyor olursa olsun bir doğru kişinin o sistemi doğru ...gönülluğa getirebileceğini söyler. Hı hı. Şimdi ben aslında şunu soracağım. Teorik olarak Julia Kristeva'dan bugün isyan ya da başkaldırı mümkün mü diye bir soru soruyor. Ve en az rastladığımız şeyin isyan ve başkaldırı olduğunu söylüyor. Acaba bunu başka bir yerde görmemiz mümkün mü? Ee, sen e, alt kültür müziği dediğin ya da karşı kültür, <gülüyor> ee, ne demiştin tam olarak? Karşı, ya ben aslında underground e, terimini Under... kullanıyordum. Evet. Fakat karşı kültürle çok Karşıt, özdeşleşen. Karşıt kültür dediğinde ve bunu e, müzikte bulduğunda e, ne karşı kültür diyebiliyorsun <gülüyor> ve içinde hani başkaldırı ya da isyan söz konusuysa bunu nerelerde görüyorsun diye sorayım sana. <gülüyor> Aslında Cristobal'ın sözüne ek olarak e, Gidebor'un da bir sözü var. Hani gösteri toplumda kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasıdır diyor bu sityasyonist evet. internasyonelde. Evet. E, onun dışında aslında parazitten bağlamak gerekirse yani yönetmenin e, işte hani iki, iki sınıftan da hiçbir şey olmaz dediği noktada e, burada aslında bir iki tane şeyin karşıtlığı işte alt e, sınıf tırnak içinde ve üst sınıf bir karşılaştırması ve Şimdi karşıt kültürde de benzer bir durum var. Hani üst bir yüksek kültür ve alçak kültür diye bir hiyerarşizasyon söz konusu ve karşıt kültürde burada alçak kültür içerisinde geçiyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu hiyerarşizasyonları alçak demeyelim istersen evet, yani alt kültür alt. diyelim ya yani. da ee, i̇şte hani alt kültür aslında var. Aşağı... olmayanın yanında minor diyebiliriz. <gülüyor> minor kültür diyebiliriz. Evet, alçak dince başka bir şey <gülüyor> <Evet. alalım> ama ama <gülüyor> aşağıdaki kültür diyelim ama aslında alt kültür ve karşıt kültür kavramları yani çok da tartışılıyor da günümüzde. Çünkü bu alt kültür özellikle müzik alanında ortaya atıldığı zaman ya yani bir kere zaten tartışılma noktası bu hiyerarşizasyon hani altlık üstlük. İkinci noktası da şu. Bunu ben böyle açıkçası düşünüyorum. Şimdi bu alt kültürü müzikal anlamda bir yandan işte ele alan hani teorileştiren değil de pratikler üzerinden ...giden alandaki... Hani ...en bilinen isim Dikebdic... ...bu kitabı işte alt kültürlerle... ...ilgili olan kitabını... ...1979'da yazıyor. Orada sanırım aslında... ...gençlik üzerine yapılan... Hı -hı. ...ilk araştırma kurulası evet. öne çıkıyor neden orada gençliğe bakmak istemiş? Hatırlıyor musun? Çünkü sonrasında da çok yapılmış çalışmalar yok bildiğim kadarıyla. Evet. Yani şöyle çalışmalar yok. Ben 2017'de başlığını diyebilirim aslında bu konu üzerine çalışmaya. O zaman da kaynak çok azdı gerçekten. Yani yine son zamanlarda vardı. Yine müzik ve gençlik işte sosyolojisi, müzik sosyolojisinin kesişimi noktasında vardı. Ama özellikle master tezimi yazarken çok zorlanmıştım kaynak bulmakta. Fakat o Dickeblice gelmeden işte Jefferson ve Hall'un bu ritüeller yoluyla direniş tabı vardı. Orada aslında şey söylüyor bu alt kültürlere dair. Ya yani hakim kültüre aslında ya yani aslında bu bir olan. muhalif olma noktası şu noktada. Yani hani bu insanların muhalefetleri Körgöz'e parmak konvansiyonel bir siyaset yaparak bir muhalefet değil aslında. Hı hı. Ritüelleriyle işte kıyafet kılık kıyafetleriyle ve işte hani daha benzerini getirebileceğimiz şeylerle bir direniş potansiyelinden bahsediyor ya da taktikler işte burada belki Michel de Sarton da o taktikle işte Afrika'daki kabilelere incelerken aslında işte iktidarı baş kaldırırken hani çok böyle işte göze çarpmayan ufak tefek hani şeyler ya da mesela günümüze uyarlarsak çalışan bir beyaz yakalının de işte şirketindeki tuvaletten işte şey çalması gibi tuvalet kağıdını ya da işte mendil çalması gibi ufak tefek ama bir şekilde direniş olarak algılanabilecek bir noktada İlk başta evet, İkinci Dünya Savaşı sonrasına Hollywood Jefferson bakıyor ve orada İngiltere'deki gençlik alt kültürlerine işte Teddy Boylar, modlar, işte Skinhead'ler falan onlara bakıyor ve onlar kendilerinin ritüelleriyle kılık kıyafetleriyle bir karşı bir hegemonik bir şey yaratıyorlar ve orada hani hem hakim kültüre ebeveynlerinin kültürüne, hani boomer işte baby boomer kuşunu hem de kapitalizmede bir şekilde muhalif bir damar oluşturuyorlar. Ee, Dick Ebtich bunu müzik üzerinden alıyor ve hani semiyolojik bir gerilla savaşı diyor. Burada da hani alt kültürün semiyoloji zaten hani Roland Barthes'tan. Yani herhalde orada kastedilen <gülüyor> bilinen anlamların kullanıkları bağlamın dışında kullanılması hı hı. anlamında yani dilsel evet. olduğunu bozma aslında yapılsökmine birazcık evet, uğraş uğraşma yani buna hani semiyolojik Gerilla diyor. gerillacılık dediğinde aslında tam tersine mesela bazıları da o hani semiyolojinin çok dar bir alanda kaldığını hı hı. aslında bütün mevzunun semantik olan üzerine yani anlam hı. üzerinden anlamı zorlayan ve dile alışık olduğumuzun dışında Konuşturan ya da bağlamını Hı -hı. tamamen değiştirirdiği için aynı sözcüğün fazla bir şey, daha fazla Hı -hı. bir şey e, ya da daha az bir şey söylüyor Hı -hı. olmasına e, göre bir aslında buna bir semantik desek daha Hı -hı. doğru olur biraz semiyoloji şeyde <gülüyor> yani semiyoloji sözlerden daha çok şeyde bakıyor ya Hı -hı. Biraz, İmajı da, e, imaja çok ya. bakıyor. Ama zaten eğer hastalık e, imaj ve gösteri toplumundaysa, hı hı. özellikle de müzik söz konusu olduğunda bir ses, hı hı. iki yani işte bütün o araçların hı hı. müzik aletlerinin e, hı hı. sesi aynı zamanda da farklı bir dil var. Evet. dediğimiz. Onlarla eğer e, alışıldık anlamları yerinden ediyorsa, orada hani anlama dair bir e, gerillalık söz konusu. Biraz da aslında hani günümüzde yani şöyle bir işte geçen hafta birazcık o hedonizmden, bireycilikten, Dionysos'tan bahsettik. Burada benim aslında anlayışıma göre yani bu ritüeller söz konusu olduğunda baskıcı bir toplumda ya da muhafazakar bir toplumdaki gençin bu işte bu müziklerle açtım bu alt kültürel gruplarda bulunan insanların işte çeşitli madde kullanımları, alkol kullanımları gibi ya da işte kendi özgür alanlarını işte şehirde ya da şehir dışında bunlar işte rave partiler, yani izinsiz illegal yapılan partileri yaratmaları da aslında bu ritüeller de bir şekilde o minik işte tuvalet kağıdı çalmadan tabii ki bir, birazcık daha, daha farklı, fazla farklı yani fazla ama benzer bir taktiksel bir şey söz konusu olduğunu. Yani, yani. burada bireysel değil de aslında o bireylerden oluşan Hı -hı. cemaat yeni bir cemaat kuruyor evet. ve mekanını da ona göre hani belli değil Hı -hı. izin verilmemiş illegal Hı -hı. yerlerden seçmesi aslında tabii ki bir tuvalet kağıdı çalmaktan farklılaştırıyor. Evet. <gülüyor> Ama aslında o yani anlayışta bir yani sembolik bir direniş aslında kültürel sembolik bir direniş o noktada. Çünkü bir yerde hani siyasetin kapısının zaten bu gençler açılmadığı noktada konvansiyonel alışığa gelmiş siyasette bir şekilde var olamadığı zaman hani orada bir muhalefet gösteremediği zaman aşağıda bir şekilde yani bu muhalefet siyasi muhalefet kültürel bir muhalefet olarak yansıyor. Evet ve aslında Türkiye'de de biraz böyle oldu son zamanlarda. Yani özellikle toplumsal grupların işte baskılandığı noktada kültür alanında bir muhalefet daha ön plana çıkmaya başladı. İşte mesela gördük geçen haftalarda hani Kürtçe şarkı söylemenin yasaklanmış yapılmış. Tabii bunlar şimdi alt kültür bağlamından çıkarmış bir ...şekilde söylemeye çalışıyorum ama... ...yani sonuçta orada da... E, ...yani kültürel bir... E, ...simgesel değiştiklik var hı hı. ve... ...o egemen e, yapıya karşı... ...durduğu ya da öyle kodlandığı için... ...bir de seçim dönemi evet. için ...dolayısıyla <gülüyor> aslında Türkiye'de... ...hemen her, her şey... E, ...politik bir anlamla yüklenebiliyor... Hı hı. E, ...önce işte... ...Kürtçe şarkı söylediden başlıyor... Hı hı. ...sonra da devam etmez dediğimiz şeyler... ...inşallah hı hı. iğne olmaz dediğimiz şeyler... Olabiliyor. Yani mesela e, Aynur e, Cumartesi ya da Pazar günü müydü? E, cumartesi evet. Cumartesi günü yani konser verdiğinde e, şimdi Türkçe şarkı söylüyor Hı -hı. E, ama aynı, bilmiyorum yani içeriğinde ne var Hı -hı. konusu e, yani sadece dil mi? Hı -hı. Kürtçe söyleyebilmek mi yoksa Kürtçe ile bir şeyi de söylemek mi Hı -hı. Evet, söz konusu? Hı -hı. Aslında şimdi her şeyin politik olduğu o noktada birazcık da hani bu alt kültüre tekrar ya da karşı kültüre geldiğimiz noktada yani bu kadar muhafazakar bir toplumda hani işte gençlere karşı hani dindar bir dindar bir nesil işte kindar nesil e, muhabbetin olduğu noktada. İnsanların, gençlerin gece kulüplerine bir yerlere gidip dans edebiliyor olması, orada işte hani ne bileyim alkol tüketebiliyor olması, bu da aslında her şeyin politik olduğunu ve bunun da aslında birazcık hedonist bağlamdan çıkıp bir politik bağlamına oturtabiliyorum ben açıkçası kendim. Yani şimdi oraya giden gençlerin kim olduğu, gece kulüplerine evet. de kaç lira vererek girdiği, Hı -hı. Ve ne, tükettiği alkol için ne kadar para harcadığı Hı -hı. da önemli. Şimdi biliyorsun 16 yaşından önce bile Hı -hı. gece kulüpleri, Gençleri kabul ediyorlar. <gülüyor> Gençler de hangilerinin kendilerini kabul ettiğini biliyorlar. Bildiğim kadarıyla pahalı. Evet. Ee, hani bunun alternatifi var. Ticari olanın dışında evet. bir e, gece kulübü ve orada işte gençlerin istediği gibi eğlenebilmesi söz konusu diyorsan, hani orada aslında bir e, karşı duruştan, daha sıkı bir anlamda Hı -hı. söz edebiliriz Ama 16 yaşındaki çocuğun işte gece kulübüne girebiliyor olması bu kadar muhafazakar bir ülkede, Hı -hı. yani bir yandan ticari olduğu için her şeyi açıyoruz. Öte taraftan da kimse yani anneler babalar bunu kimseye söylemiyor çünkü hani Hı -hı. bu kötü çocuk. <gülüyor> Bizde kötü aileyiz. Ya o noktada aslında demeye çalıştım. Burada hani alt kült dans müziği dediğimiz, işte elektronik dans müziği dediğimiz şey de işte burada müzik alt kültürün karşıt kültürün zaten hani olduğu şey ana akım dediğimiz hı hı. işte kitleselleşmiş. ya yani herhangi bir kültürlerisindeki sinemada da aynı şey geçerli herhangi bir kültürlerisinde de olan şey yani bu dans müziği aslında hani işte 90'larda elektronik işte müzik bu işte hep diçtekiyi bahsettiğimiz gibi işte ne bileyim ormanlarda fabrikalarda bir yerler yani illegal bir şekilde düzenlenen şeylerden işte bu noktaya geldi bu noktaya nasıl geldi hı hı. asıl zaten bu programda soru, e, sormaya çalıştığımızda sorun yani şöyle bir kritik getiriliyor. Mesela alt kültür dediğimiz şey illa muhalif olmak zorunda değil. Yani hakim kültürle uyum içerisinde olan da alt kültürler aslında var. Mesela şimdi dini tarikatları düşündüğümüzde günümüzde Türkiye'de hani bir zamanlar alt kültürdü diyelim. E, ya, <gülüyor> ama <gülüyor> şu anda da hala yani yaygın olan bir işte Sünni İslam anlayışının e, hani belki kenarında, e, belki dışında kalmış hani tarikatları da düşündüğümüz zaman aslında Hani dominant, hakim kültürün altında yer alan bir, evet. hakim İslam anlayışının altında yer alan bir. Yani bu birlikte yaşayan gençler onlar için tutulan binalar, eğitim, namaz işte vesaire gibi şeyler. Hiç olmadıkları yerlerde yani benim annem Keçiören'de oturuyor. Orada mesela sadece böyle bir bina var şu an önümüzde. <gülüyor> Erkek çocuklar, gençler. Ee, ...işte birlikte oruç tutuyorlar... ...birlikte yatıp kalkıyorlar vesaire... Hı hı. ...bu daha görünür olduğu için... E, ...görünürlük hı hı. kazandığı için... hani o ...alt kültür... ...ya da kendisine e, legal... E, ...niteliği tanınmayan... ...kültür e, kategorisine hala giriyor mu bilmiyorum... ...o açıdan... ...biraz <gülüyor> şey yaptım... ...yani... E işte aynı aslında. Elektronik dans müziğinin de işte bugün bu işte ana akım haline gelmesi ve işte kulüplerde işte yüksek meblağlarda alkol oranları giriş ücretleri falan. E şimdi o tarikatlar da bir şekilde hani siz dediğiniz alt kültürdü bir zamanlar. Ya yani benzer bir şey aslında hani süreçte. ama tabii burada iktidarın hani hakim sınıfın kim olduğuyla da ilgili bir durum var. Ama burada da aynı şekilde yani yani ben bilmiyorum karşı kültür ya da işte karşıt olmak, alt kültür ama muhalif olmak. Alt kültür hani ticari olana karşı olduğunda da bence muhalif bir yerde duruyor. Ama hani geçen hafta konuştuğumuz gibi illaki bunun içinden ideallerle dolu ve onun Hı -hı. için müziğe bu şekilde ya da işte kendi cemaatle Hı -hı. bu şekilde bağlanmış, eee aidiyet hissetmiş insanlar olmayabilir. Tabii, tabii, tabii. Yani şimdi mesela şeylere hani karşıtlık ne noktada var diye baktığımız evet. zaman ...yine aslında burada bir eleştirel bir tutum şu... işte ...Pink Floyd'un We Don't Need No Education... ...yani evet. şeye ihtiyacımız yok. Bakıyorsun yani doktor öğrencileri bunları dinliyor... ...bunları hani benimsiyor... ...kaç sene okumuş yani o şeye gelmiş ve hala bunu benimsiyor... ...işte saçları uzun bilmem ne... ...hani burada bir çelişki yok mu yani aslında... ...doktor öğrencisi ve bu şarkıyı böyle... kendi özdeşleştiriyorsun, seviyorsun... ...şey yaparak dinliyorsun hani. Ama işte önünde... araştırma görevlisi olarak başlamış ise ve de hedi hani, ya da işte bir şekilde akademik hayata girmişse bunu dinlese bile mu muhtemelen saçları kesilmiştir artık kısa <gülüyor> e, ya da e, daha uygun bir biçimde arkadan e, bağlanıyordur ve anarşist tarz ya da işte eğitime ihtiyacımız yok diyen tarz içeride var ise bile dışarıya e, gösterilmeyen bir şey olduğu için <gülüyor> orada aslında e, ehlileşme sürecine girmiş birinden <gülüyor> söz edebiliriz İşte burada ne kadar aslında karşıtlık söz konusu. Artık yok bence evet. yani artık ortadan kalkıyor çünkü hani eğitime hayır diyen birisinin aynı zamanda doktorluğunda işte akademisyen olmaktan da uzaklaşmasını bekliyoruz. Yani şimdi tekrar hani şöyle bir geçişkenlikten de bahsediyoruz. Karşıt olanın piyasayla eklemlenmesi mesela 68'in sloganlarının bugün reklam sloganlarına dönüşmesi mesela. Yani bu mekanizmayı da yine hani bir zamanlar işte karşıt olan şey Günümüzde uyum içerisinde olabiliyor. Yani yani işte kapitalizm sürekli kendisinin dışında kalıyor gibi olanı içine alıp eklemleyip ve onu kendi mantığına uygun yerlerde kullandıkça hani bir zamanlar bazılarının isyanının sözü olan bir de başkaları ifade eden şeyleri tamamen kendi anlamlarından azade bir şekilde hı hı. kullanıyor ve işte bir şekilde giyinmek, bir şekilde bir yemek yemekten işte tüketilen herhangi bir şey birden aslında baş kaldırmaya yönelik olarak söylenmiş olanı başka bir yere getiriyor. Hı hı. Evet gel yani bugün farklı giyinerek bir zamanlar şey vardı, özenilmiş dağınıklık diye. Hı hı. Şimdi özenilmiş dağınıklık bir şeyin ticarileşmiş hali. Hı hı. Yani siz kendinizi tamamen moda sektörünün ve o sahip olunan şeylerle e, insanların birbirine değer biçtiği e, dünyanın dışında konumlandırmak istediğinizde bir tek pantolonu belki, belki çıkarmadan giyiyordunuz. <gülüyor> saçlar yıkanmadığı için öyle e, yapış yapıştı ya da işte örgülü saçlar mesela çok <gülüyor> yıkanmadan e, kullanılabiliyordu filan ama şimdi bunların hepsi e, sistem tarafından içerilince öyle görünmek başkaldırıyormuş, isyan ediyormuş gibi <gülüyor> yapmak anlamına geliyor. Ama baktığınızda örneğin genç kızların kısa şort giymesi bizim toplumumuz açısından bakıldığında hala bir yandan hani o genel e, ahlak <gülüyor> kodlarına ya da işte kadın bedenine yönelik kodlara hayır demenin bir biçimi <Gülüyor> e bir yandan da işte o genç kategorisine dahil olmak yani <Gülüyor> hani uyumlu olmak ile uyumsuz olmak bir şekilde iç içe geçiyor diyebiliriz <Gülüyor> bugün için. Ya bu aslında işte bahsettiğimiz e, Hall, işte Jefferson, Dick için onların da bağlı oldukları kuramsal yaklaşımda şeyi savunuyorlar. Yani bunlar işte aslında bir, müca yani bir mücadele içerisinde bu karşıtlık işte kapitalizm ve ona muhalefet ve hani aslında bunları bu kontekste değerlendirmemiz gerekiyor ve bunu bu kadar genelleştirmek yerine yani o öznel ve hani somut durumlara bakmak gerekiyor diyor. Yani hı hı. atıyorum işte punklara bakalım diyor. Ne yapıyorlar? Ya da atıyorum işte bir girip bir tarikat herhangi bir tanesine girip onlara bakmayı savunuyor. Çünkü orada sürekli bir müzakere, işte değişim, dönüşüm var ve bu çok bağlamsal olarak da değişen bir şey yani hani Mesela baktığımız zaman 70'lerdeki işte alt kültür dediğimiz şey yani bugün işte o şey o özelliğini kaybediyor ve hani burada buna bakmamız gerekiyor ne Hani nasıl bir şekilde Hani eklemlendi kapitalizme ve yani bunları hani popüler kültür de aynı kapitalizm gibi hem sürekli zamanla akış içinde değişiyor farklı farklı şeyleri yani piyasanın da ...gereklerine göre içine alıyor... ...ama aynı zamanda da... ...yani temel özelliği aslında akışkan olması... Evet. ...onun içine... E, ...muhtemelen daha kıyıda köşede kalmış... ...bir şey birdenbire... ...biraz da biçim değiştirerek... ...ya da daha e, fazla... E, ...insana seslenir hale getirilerek... ...içeriliyor... <gülüyor> e, ...ama her bir durumda... ...muhtemelen... ...başka bir yerden başka bir mücadele... ...başlıyor... E, bu e, Sturtol ve onların geleneğinden gelen e, insanlar için ya da kültürel çalışmalar hı hı. ekolü için benim şöyle bir eleştirim var. Yani her kültürde... Popüler direniş olsaydı, arıyorlar. Direniş arıyorlar. Şimdi e, her metinde bir direniş, örneğin işte e, o... Kadınlar için kadınların okuduğu söylenen pembe dizi kitapları vardı ya. Hı hı. Şimdi orada işte kadın e, ev içindedir. işlerini yaparken çok da bilir aslında diyor analizler. Hani bir beyaz atlı prensin gelmeyeceğini. Ama e, orada bir hayal kurmanın onun için ne kadar hani günlük hayatını e, biraz daha katlanabilir kıldığını hı hı. söylüyor. Yani bu realizmden kadınların hani günlük yaşamla girdiği realist e, ilişkiden işte o hayali kurgusal olana atlama e, yani feminist bir yerden bakarsak Hı -hı. aslında yani beyaz atlı prensi bekleme prens yani bu Hı -hı. anlayış bekleyen kadın iyiliği bekleyen kurtarılmayı Hı -hı. bekleyen e, sonuçta evin içinde kalıyor yani <gülüyor> evet. kendisini biraz daha iyi hissediyor e, benim eleştirim Biraz oradan yani bu metal e, müzik ve Türkiye'deki örnekleri hani e, bir e, artık türkü mü diyeceğiz ya bunu Hı -hı. Diyeyim, hani, türü evet. karışık bu Selahattin Şahin'in hani bestesi Hı. olan. Selami Şahin'in pardon. Evet buraya gelirken işte zaten bir... Şal oylasın vur patlasın <gülüyor> mevzuna benzeyen şey. Evet. Yani Belki okuluncaya Yine kadın üzerinden hani feminist bir işte perspektife girdiysek eğer buraya gelirken bir şarkı dinliyordum. Selami Şahin'in Şahin Sefam Olsun diye bir şarkısı. Aslında o yazmış ama sanıyorum Bülent söyle 93'te daha ünlü olmuş. En çok bir işte milyon küsür satmış ve en çok rekor kırmış o zamana göre. Bu şarkıyı alan bir kadın metal core diyebilir miyiz? değil mi? Onlar kendilerine mesela kendi üç tane kadının oluşturduğu bir grup ve kendilerine karıkor diyorlar mesela. Başka bir evet. şey isim de takıyorlar. Yani Daha, sonuçta bir aslında kadına yönelik <gülüyor> kötü bir niteleme olan <gülüyor> şeyi alıp evet. karıkor demeleri. Yani Sefa olsun şarkısını söylemeleri. Evet. Atıyorum konserlerinde süt işte mikrofon şeylerine asmaları. Ama bu bağlamda hani yani hala aslında karşı kültüre ne oldu? karşı kültür aslında devam ediyor bir yerde. Onun için ben hani majör ve minör e, diyelim diye düşündüm. <gülüyor> Egemen olan şeyin içinde hep onun açtığı yollardan gitmeyen ama e, sapan ve dolayısıyla <gülüyor> da e, saptığı her yerde de bir başkaldırı imkanını yaratan şeyler var yine kadınlar Küçük oluyor akımlar var <gülüyor> günümüzde tabi Türkiye bağlamında dünyadaki örnekleri bilmiyorum ama e, tüm söz alanları kamusal söz alanları eylem alanları kapatıldığı için e, ...kala, kala e, hani daha çok kadın dernekleri kaldı ama biliyorsun buna karşı da e, yapılan hani hı hı. açılan davalar vesaire hani o kadar da e, rahat bir yerde e, değiller. yani orada da bir e, tedirginlik var ama tabii ki bu bağlamda Türkiye'nin şu koşullarında e, iç tane genç kadının çıkıp da e, işte sütyenleri mikrofonu asıp da sefa'm olsun sefa'm olsun değişinde. E, ...o metalin geçirdiği... ...sen daha iyi bilirsin Hı -hı. yani... Erkek oradaki, maskülen... E, yani maskülen bir yerde... ...bir kadın sesinin... E, ...bangır bangır... E, ...bağırması... Hı -hı. E, Brital o, e, e, evet yani sonuçta orada... E, ...çok ciddi bir... ...kendini ifade eden ve de... ...ifade ettiğinde de... E, ...o egemen dediğimiz şeyin... ...ya da majör dediğimiz şeyin dışında kalan bir... E, ...yan var dolayısıyla hani... E, Listeval'ın söylediği anlamdaki başkaldırı isyan çok daha böyle hani gösteri toplumu nedeniyle insanların sorgulama ve düşünme kapasitesi çok düştüğü ve azaldığı için... E, yani düşünme süreçleri söz konusu olmadığında isyandan da söz edemeyiz diyor. Ama <gülüyor> sanırım e, bu grupta e, Karikor'da... Emaskülatör <gülüyor> e, grubun da e, kendi türlerine yani, öyle diyorlar. E, dolayısıyla zaten... E, Türe belli, adını vermişler. Belli falan. bir e, eğitim, belli bir düşünme vesaire üzerinden metali niye seçtiklerini onlara sormak lazım ama e, çok bağıran bir... E, <gülüyor> şeyi var. Dinlemenizi öneririz var bu arada. var, evet. E, bu programda aslında çok daha uzatacağız. E, uzatabileceğimiz bir konu ve iki hafta sonra devam edelim istiyoruz ki hani öyle zaten öngörmüştük e, popüler Kültür envantini programlarken burada e, hani balda kesiyorum lafınızı. Bizimizi balla. Evet. <gülüyor> Açık radyoda. Ee, Popüler Kültür Envanterinin 3. bölümünü dinlediniz. Yani bu yayının ertesi günü podcast kanallarından da Açık Radyo'nun dinleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya kanallarından da Popüler Kültür Envanterini takip edebilirsiniz. Yeni programlardan haberdar olmak için. Ee, iki hafta sonra Açık Dergi içerisinde tekrar karşıt kültür ve yani alt kültürleri üzerinden tartışmaya devam edeceğiz. Evet. evet bir de kendimize soralım. Biz acaba ne kadar neye karşıyız ya da muhalifiz diye. Evet. E maskülatörde dinlemeyi unutmayın Sefa'm evet. olsunla. Evet. Görüşmek Hoş dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.